Herkese her zaman yaptığımız gibi yorumları kapatalım. E, tam da namaz vakti minarelerden e, salalar, salavatlar okunuyor. Cenab-ı Hak yaşadığımız toprakları hiçbir zaman düşmana çiğnetmesin. Minarelerimizden ezanları, salaları eksik etmesin Rabbimiz. Bunların ne kadar büyük nimetler olduğunu bize unutturmasın inşallah Şükrünü eda etmeyi her zaman nasip etsin ve e, bu mübarek gecelerde bu mübarek dakikalarda saatlerde e, yüreğimizi kanatan elimizi boğurumuzda bırakan ve bizi e, işte birkaç e, dua ve lanet cümlesi yazmaktan başka bir şey yapamaz halde bırakan e, Kudüs'te yaşananlar konusunda Rabbimiz en doğru adımı atabilmeyi, en doğru yerde bulunabilmeyi nasip etsin bizlere inşallah. Yani yaşananların ne kadar büyük ibretler olduğunu görebilmeyi, yaşadığımız hadiselerdeki ilahi mesajları doğru okuyabilmeyi, ve kendimiz için çok geç kalmadan hayat elimizdeyken, daha sağlığımız yerindeyken, aklımız başımızdayken, ayaklarımızda bir güç ve kuvvet varken doğru olanı yapma konusunda bizi istikamet sahibi eylesin Rabbimiz inşallah. Önce basiret sonra istikamet sahibi eylesin. Şimdi tabii her anın bir görevi var ve o an... İçinde yapılması gereken şey o anın size yüklediği görevi en doğru şekilde yapabilmektir. Buna İbnül Vakt olmak deniyor. Bizler de epey uzun bir süre önce söz verdiğimiz üzere İstev'in sayfasında Kadir Suresi tefsirini Elmalı Hamdi Yazır'dan sizlerle birlikte şöyle hızlıca bir gözden geçireceğiz. İnşallah Rabbimiz idraklerimizi açsın efendim başta benim en doğru şekilde, en derin şekilde anlamayı ve en güzel şekilde anlatabilmeyi nasip etsin. Hep beraber de güzel bir şekilde anlayıp efendim onun kadri kıymetini takdir edenlerden olmayı e, nasip etsin Rabbimiz. Dilimizden e, zikri, duayı, şükrü, istiğfarı hiç azaltmadan efendim bu gecenin e, ve bundan sonraki günlerin Gecelerin e, bereketli, e, feyizli efendim dakikalarının, saatlerinin e, kıymetini bilip en güzel şekilde onları değerlendirenlerden olalım inşallah. E, kıymetli arkadaşlar hamdi Yazır'ın tefsirinden okuyacağız. E, tabii çok hızlı bir şekilde biraz seçerek ben e, önceden okuyup e, işaretledim. Efendim e, en hızlı bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim size. Ee, çok böyle sırlı izahlar beklemeyin. Ben zaten o sırların adamı değilim. Çok açık bir insanım. Ve e, efendim, açık olanın, e, önümüzde açıkça duranın e, en büyük, en mucizevi e, bilgi olduğunu düşünenlerdenim. Yani böyle çok sırlı, çok böyle dolambaçlı, çok e, ince ince yorumlar... E, değil benim aradığım şey ortada duran hakikati e, net bir şekilde göğüsleyebilmek anlayabilmek ve onu e, hiç böyle yamuk yapmadan net bir şekilde hayatımıza yerleştirebilmek inşallah e, Rabbim nasip etsin hepimize bunun da çok önemli bir e, güç gerektirdiğini düşünüyorum böyle dolambaçlı yollarda dolaşmanın e, o entelektüel zevki yani bir bulmaca çözer gibi ya da bir e, satranç oyunu gibi e, değil benim peşinde koştuğum şey e, hakikatin apaçık duru, e, dupduru ve bizden net bir şekilde istediği şeyi ortaya koyabilmek inşallah Rabbim nasip eder. Elmalı Hamdi hazır arkadaşlar hemen başlıyoruz artık bu temennilerden sonra e, arkadaşlarımız da geldiler. E, bir defa girişte bu e, surenin ileriki e, tefsir aşamalarında da bize e, tekrar tekrar hatırlatacak. Bir önceki sureyle alakası üzerinde ısrarla duruyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in tertibine göre Kadir suresi Alak suresinden sonraya yerleştirilmiş ve Alak suresi bir secde ayetiyle bitiyor. Rabbine secde et ve ona yakınlaş diyor. Hatta orada secde ve yakınlaşmanın peş peşe zikredilmesi, adeta emrin cevabı gibi yakınlaşmanın gelmesi... Efendim e, yani Allah'a yakın olmanın ona secde etmeden mümkün olmayacağını namazsız bir yakınlık namazsız bir vuslat e, efendim namazsız bir e, nasıl diyelim rıza rızaya kavuşmanın mümkün olmadığını çok açıkça bize söylüyor. Ve diyor ki Elmallah Hamdi yazır. İşte evvelki sureye münasebeti bu surenin ondaki secde ve iktarip emirlerinin bir talili siyakında olmasıdır. Yani secde et ve Allah'a yakınlaş. Çünkü talil illeti, sebebi. Bunun sebebi ne? Niçin secde etmelisin? Niçin Allah'a yakın olmalısın? Çünkü inna enzelnâhu fî leyletil kadr. Ve mealen. Elmalı'nın verdiği meali okuyalım teberrüken. El hak biz indirdik onu kadir gecesi. Ne bildirdi ki sana ne kadir gecesi. Bin aydan hayırdır o kadir gecesi. İner peyder pey melaike ve ruh onda izniyle Rablerinin her bir emirden bir selamdır o ta tan atana kadar böyle e, mealini vermiş Elmalı Hamdi Yazır. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde tefsire geçiyoruz. Süremiz kısıtlı. E, sizden de odaklanmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz ben e, orijinalinden okumayı tercih ediyorum Elmalı Hamdi Yazır'ı. İnşallah dilim döndüğünce hızlı bir şekilde e, sizin de anlay herkesin daha doğrusu anlayabileceği şekilde muhakkak siz anlayacaksınız. Ben e, haddime aşan terbiyesizlik yapmayayım şu mübarek günde. Efendim herkesin anlayabileceği şekilde açıklamaya gayret edeceğim enzel اَنْزَلْنَاهُ El-Hak biz indirdik onu. Yani oku da ancak bize secde ve ibadet et. Bak ikra ile başladı bir önceki sure. Alak suresi. Oraya çok telmih yapacak sure boyunca. Oku emriyle başladı. Ve başka bir emirle bitti Alak suresi. O da ne? Secde et ve yakın, yakınlaş Rabbine. Emriyle bitti. Şimdi diyor ki El-Hak biz indirdik onu. Yani Oku da ancak bize secde ve ibadet et çünkü şanı azametimizle biz indirdik onu, o okunan Kur'an'ı. Yani o okuyacağın şeyi kim indirdi? Biz indirdik diyor. Kudret-i her kuvvetin fevkinde, her kemali cami, yani bütün mükemmellikler orada toplanmıştır. Allah'ın kudretinde toplanmıştır. Olduğunu tembih için azamet nunuyla inna enzelnahu biz indirdik onu buyurulması bu biz Cenab-ı Hakk'ın kendisinden biz diye bahsetmesi çok akıllarına takılır herkesin. İşte burada küçük bir açıklama yapıyor Elmanlı Hamdi yazır. Çünkü Cenab-ı Kudreti, kudreti ilahiye her kuvvetin fevkinde ve bütün mükemmellikleri kendisinde topladığı için, cami olduğu için bunu tembih etmek üzere azamet nunuyla biz indirdik onu buyurulması. Münzilin azametini ifade ederken, münzil indiren demek arkadaşlar, münzilin yani indirilenin şanına tazimi de ifade eder. Yani böyle büyük bir işten bahsederken biz yaptık bunu. Denir diyor. Edebi e, anlamda hani lisan buna müsaittir efendim ve e, bir tekil şahsın bir şeyden bahsederken biz böyle uygun gördük mesela demesi orada kendi e, yani bu uygun görenin bu işi yapanın şahsının azametine E, yüceliğine işaret ettiği gibi o yapılan işin de kıymetine işaret eder. Dolayısıyla burada hem indiren Allah Teala'nın, Kur'an'ı indiren Allah Teala'nın hem de indirilen Kur'an'ın azametine bir e, işaret vardır. Münzelin, münzel'in yani indirilenin ismi tasrih olunmayarak hu zamiriyle işar olunması. enzelnahu اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا اَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ demiyor. Kur'an'ı biz indirdik demiyor, onu biz indirdik diyor. İşte böyle zamirle işaret olunması dahi neyi gösteriyor bakın, onun tasrih olun e, tasrihine lüzum olmayacak ve çile zihinlerde malum bulunduğuna işaret olmak itibarıyla şanının yüksekliğine ikinci bir tembih. Yani Cenab-ı Hakk'ın indirdiği şeyin ne olduğunu açıklamasına ihtiyaç yok çünkü herkes biliyor, herkes biliyor. Ee, bu da bir yani Allah Teala'nın indirdiği şeyin herkes tarafından yani Kur'an'ın herkes tarafından bilinmesi onun şanının yüksekliğine ikinci bir tembih. Yani şöyle düşünün işte diyorsunuz ki mesela bir konuşma içerisinde o böyle söyledi diyorsunuz. O dediğinizde herkes anlıyor kimin, onun kim olduğunu. Bu onun tanınırlılığını ve herkesin nazarındaki kıymetini takdir ediyor. şey işaret ediyor. Burada da öyle. Sonra Kadir gecesinde indirildiğini beyan ile Kadir gecesinin kadru fazileti anlatılması da yine onun kadru şerefini tavzihtir. Yani burada hem efendim biz ifadesiyle cenni silgasıyla konuşulması hem Kur'an-ı Kerim'in açıkça isminin verilmeyerek onu indirdik demenin yeterli görülmesi hem de Kadir gecesinde indirildiğinin vurgulanması bu üç ayrı nasıl diyelim cümledeki üç ayrı unsur Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini, kalbi şerefini, kıymetini itibarını bize anlatır diyor. Buhari'de mezkür olan da Kur'an buradaki hu yani hu ifadesi Kur'an'dan kinayedir. Razi bunda müfessirinin icmaını söylemiş. Yani bütün müfessirler bu hu zamirinde zamirinde kastedilenin Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemişler. Cibril'e veya diğerine rücuğunu söyleyenler yok değilse de onları hilaf saymamıştır. Çünkü neden? Yani bu Cibril'e işaret eder. O Cibrili biz indirdik diyenler olmuşsa da bu da bir burada bir muhalefet yok. Kur'an'ı indirdik eee izahıyla bu çelişmez. Zira Kur'an'a rucuu ile Cibri'le rucuu birbirini müstelzim demektir. Yani buradaki hu zamirini ister Kur'an-ı Kerim'e diye yorumlayın, ister Cibri'le diye yorumlayın. Birbirini gerektiren şeylerdir. Çünkü Cibril ne getirdi? Ne neyle indi? Indi. ile indi? Kur'an-ı Kerim'le indi. Al-Usi'nin naklettiği ve Çile pek çok nakiller yapıyor tefsirlerde. Arkadaşlar ben onların içinden sadece böyle birer tane daha çok da Elmalı'nın kendi tercih ettiği yorumları söyleyeceğim size. Merak edenler aslında uzun uzun okuyabilirler. al naklettiği veç ile bir inna enzelnâhu zamîr'i Allah Teala'nın ikra kavline işaret olduğunu ve ondan dolayı bu surenin ondan sonraya konulduğunu söylemiştir. Yani neyi okuyacağız? İşte Alak suresinde indirileni. Orada anlatılan, indirilen sözü okuyacağız. Efendim bunlar birbiriyle alakalı olduğu için, birbirini tamamladığı için Alak suresinden sonraya konulmuştur deniyor. Bundan başka surenin medeni olması rivayetine göre zihni acizaneme daha yakın görünen bir ihtimal vardır ki diyor. Şimdi burada bir kendisi bir yorum yapacak arkadaşlar ve çok güzel bu yorum. o da bu zamirin İkra suresi nihayetinde le illem bin nasiye neydi? Efendim bu Ebu Cehil de orada kastedilen biliyorsunuz Alak suresinin sonunda. ne diyordu? Rabbimiz Ebu Cehil'e efendim biz onun o yalancı alnından Efendim onu yakalayıp sürükleyeceğiz diyordu. İşte e, bu kavildeki sefa yani alından yakalamaya raci olarak o vadin bedirde icazına incazına işaret olmazdır. Yani e, efendim e, buradaki e, bu zamir ikra suresinin alak suresinin nihayetinde anlatılan peygamber efendimizi namazdan meneden o İslam düşmanının alından yakalanacağı. E, haberinin gerçekleştiğine e, işaret eder buradaki huzamiri diyor. Bu surette Ebu Cehil'in o yalancı cani kafasının kesilip cehenneme doğru sürüklendiği Bedir nusratının nuzulüne işaret olur. Burada indirilen de o zaman e, Kur'an-ı Kerim değil Bedir'deki zaferdir. Bedir, Bedir'de işte Ebu Cehil'in e, yok edilmesiyle müminlerin e, çok büyük bir e, zafer kazanmasına işarettir diyor. Efendim ve maa enzelna ala abdina yevmel furkan yevmel teqal cem'an manasında olmuş olur. Yev Geceye de şamil olduğu cihetle bundan Bedir vakası Kadir gecesinin sabahında olduğu ve o vadi cililin, yani Ebu Cehil'in o alnından yakalanıp e, efendim, indirilmesi, yere indirilmesi, vadinin incazı, onun vuku bulması, yevmül furkan olan yani hakkın batılın birbirinden ayırt edildiği gün olan o günün gecesinden başladığı da anlaşılır. Efendim Şehrü Ramazan'el-ledihi en unzile fihi'l-Kur'an huden lin-nasi ve beyinatin min'el-huda ve'l-furkan ayeti de Bakara suresine geçen bu mana ile tefsir olunabilir. Çünkü Bedir vakası Şehri Ramazan'ın 17. günü vuku bulmuştur diyor. Ve Ali-i Hüseyin'in kaydettiği vechile Leyle-i Kadir yani Kadir gecesi Ramazan'ın 17. gecesi olduğu çünkü Bedir vakası onun sabahında vuku bulduğu Hasen'den de rivayet edilmiştir. Şimdi Arkadaşlar bu leyla Kadir peki ne zaman gerçekten 17. gecesi mi Bedir e, zaferinin vuku bulduğu sabahında Bedir zaferinin vuku bulduğu gece mi 27. gecesi mi ne zaman biliyorsunuz bu çok e, müphem bir konu yani Cenab-ı Hak burada Efendimiz de e, açık ve kesin bir e, şey vermemişler bir rakam vermemişler. Diyor ki Elmalı Hamdi yazır, ma mafih cuma gününde icabet saatinin gizlendiği gibi Leyla-i Kadri'nde bütün sene içinde, bütün sene sadece Ramazan değil gizlenmiş olduğu bilhassa Ramazan'da ve bahusus aşrı ahirinde yani Ramazan'ın son 10 gününde teklerde veya çiftlerde bahusus 27'sinde olması da ağırlı bir ihtimal bulunduğu yani en yüksek ihtimal, en galip ihtimalle böyle olduğu. Hakkındaki en sağlam rivayet mülahaza edilince Kadir gecesi Bedir gecesinden ibaret demek değil. Lakin Bedir gecesi Kadir gecelerinden biriydi. O sene Kadir Ramaz'ın 17'sine müsadif olmuştu diye anlamak daha doğru olur. Eğer buradaki indirileni... Bedir zaferi olarak yorumlayacak olursak o demek ki o sene Kadir gecesi Ramazan'ın 17. gecesine rastlamıştı demek böyle yorumlamak daha doğru olur. Şu halde bütün akvale hilafsız olarak şamil olacak veç ile yani bütün bu bu konuda yapılan yorumlara aralarında bir çelişki olmaksızın hepsini içine alacak şekilde en kat iyi ve muttefekun aleyh olan mana zamirin kül veya baz Mutlak Kur'an'a icadır. Yani Kur'an'ın tamamı mı yoksa bir kısmı mı bu fark etmez. Fakat buradaki hu zamirini Kur'an-ı Kerim'e efendim... İrca etmek, bunun Kur'an-ı Kerim'i kastettiğini söylemek en kuşatıcı, bütün yorumları içine alan en kuşatıcı e, yorumdur diyor. İnzalin madasına gelince indirmek ne demek yani? İbni Celir vesaire de mezkür olduğuna göre eksel rivayet tefsirleri İbni Abbas'tan şu ifadeleri nakletmiştir diyor. Ve burada dört tane yorum aktarıyor ve e, bu yorumlara göre Kur'an-ı Kerim'in, işte kimisi dünya semasına, kimisi levh-i mahfuzdan, kimisi ee, semai i ee, ulyadan. E yani Cenab-ı Hak katındaki ee, yüksek bir mevkiden Kur'an-ı Kerim'in toptan Kadir gecesinde dünya semasına indirildiği ve sonra oradan da peyderpey yeryüzüne indirildiği yorumları var. Bunları aktarıyor her bir ee, ravi'den. Ve sonuçta diyor ki İbni Celir'de Şabi'den iki rivayet İbni cerir'de Şabi'den iki rivayet vardır. Birincisi bize bali oldu ki Kur'an cümleyi vahide olarak semayi dünyaya indi. Yani Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın inzali ne demek? Çünkü inzal bir kerede indirmek demek. Efendim cüm tek bir tek parça halinde Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak dünya semasına indi yorumu birincisi. ikincisi Kur'an'ın evveli leyle-i Kadir'de indi. Yani ilk ayetler inen ilk ayetler Kadir gecesinde indi. Onun için tefsirlerde başlıca bu iki vecih üzere yürümüşlerdir. Yani bu iki yorum esas ve detaylar bu iki yorumun farklı farklı efendim farklı nüanslarla işlenmesinden kaynaklanıyor. Evvelkisinde zamir Kur'an'ın küllüne. Yani iki yorum var ya şimdi sonuçta topluca bütün hepsini diğer bütün nasıl diyeyim nakilleri de içine alan iki yorum var. Bir, Kur'an-ı Kerim topluca dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde. iki Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indirildi. Anlamın, anlamın şeklinde anlayabiliriz yani. Bu inna enzennahu'daki inzali diyor. Ve diyor ki evvelkesinde yani Kur'an'ın topluca indirilmesi yorumunda zamir Kur'an'ın küllüne raci ve inzal maruf olduğu üzere defaten bir kere de indirmek manasında. İkincisinde ise iptidai inzal manasında olmuş bulunuyor. Yani Kur'an'ın indirilişinin başlangıcı. Zamir'in ikra emrine gönderilmesi de yani ikra bismi rabbikellezi halak yaratan Rabbinin adıyla oku inna enzelnahu onu biz indirdik. Eğer ikra emrine gönderilirse zamir bu ikinci manayı daha vazih ve hiç tevilsiz olarak ifade etmiş oluyor. Yani Kur'an'ın o ilk indirilen ayetlerinin burada kastedildiği çok daha açık olmuş oluyor. Üçüncü olarak arz ettiğimiz veç ile sefa gönderilerek... Yani bu zamiri le nefe am bin nasiye. Alak suresinin sonundaki o Ebu Cehil'in alnından yakalanması meselesine göndererek buradaki zamiri Bedir'e işaret olması da medeni olması yani surenin Medine'de inmiş olması rivayetine göre en yakın ve en münasip bir mana görünüyor. Kur'an'a nispet olunan inzalim manası Sure-i Bakara'nın başında da geçtiği üzere alemi gayptan alemi şehadete ızhar demek olduğu için Kur'an'da istikbale müteallik yani geleceğe yönelik olarak irad edilen bir vaad. Yani e, Alak suresinde o Ebu Cehil'in peygamber efendimizi ve Müslümanları bilhassa efendimizi namaz kılmaktan men etmesi Kabe'de ona yönelik iziyetleri var biliyorsunuz. Efendim e, ve e, o, o ayet yani Lenes bin biz onu alnından yakalayacağız ayeti geleceğe yönelik bir vaidi oluyor Kur'an-ı Kerim'in. Bir Müslümanlara vaadi Ebu Cehil için vaid oluyor. Onun gerçekleşmiş olması haber verilen bir hadisenin fiile çıkarılması manasına da Sadıktır. Yani bunların hepsi olabilir. Buradaki hu zamirinin nereye gönderdiğinize bağlı olarak bu manaların, bu yorumların hepsi de geçerlidir. Fi iletil kadir. İnne enzalnahu biz ağırlıklı görüş olan Kur'an keliminin indirilişine kabul edelim arkadaşlar. Ne zaman indirdik biz onu? Kadir gecesinde. Yani Kadir gecesi indirdik. Yahut Kadir gecesi hakkında fi ee, bir şey hakkında anlamına da gelebilir. Kadir gecesi hakkında indirdik. Bu iki anlam da mümkün. Surenin asıl sevki doğrudan doğruya gecenin kadrinden evvel onda indirilmiş olan münzelin yani zamirin merciinin kadri şerefini beyan içine olmak lazım gelir. Yani burada e, bu inna enzelnahu fi leyletil kadri deki fi iletil kadri ifadesi kadir gecesinin faziletini mi vurguluyor? Kadir gecesi hakkında mı indirdi? Allah Teala indirdiği o şeyi o her neyse artık onu nereye yorumlarsanız. Efendim yoksa Kadir gecesinde indirilmiş bulunan şey hakkında mı, onun hakkında mı konuşuyor bu sure? Diyor ki surenin gidişatına baktığımız zaman doğrudan doğruya gecenin kadrinden değil onda indirilmiş olan münzelin her ne indirildiyse orada elmalı buraya şey işte Bedir Zaferini de e, biliyorsunuz yorumluyor az önce söyledik yani zamirin merciinin bu buradaki inna enzel hu huz zamirinin nereye matuf olduğunu e, yorumlarsanız ona göre onun kadir şerefini beyan için olmak lazım gelir yoksa o Kur'anın kadir gecesinde indirildiği söylenmeden doğrudan doğru kadir gecesinin faziletini beyana geçildiği surette Kadir Gecesi'nin en büyük feyizinden sukut edilmiş olur yani siz diyor Kur'an'dan bahsetmeden yani bu ayeti eğer Kadir Gecesi'ne yorumlayacak olursanız Kur'an'dan bahsetmeden doğrudan doğruya Kadir Gecesi'nden bahsetmek surenin ilk başında daha Kadir Gecesi'nin kastedildiğini söylemek ne olmuş oluyor Kadir Gecesi'nin en büyük feyizi neydi onda Kur'an'ın indirilmiş olmasıydı onu Es geçmiş oluyorsunuz. Oradan sukut geçmiş oluyorsunuz. Bu da surenin makabline münasebeti gözetilmemiş. Tertip de buraya konulmasının hikmetine işaret edilmemiş olur. Eğer böyle yorumlayacak olursak. Kadir kelimesi ayak duru fiilinin mastarı olarak kadır yani. Esası güç yetirmek. Kudret biliyorsunuz buradan bu kelimeden türemiş. Türkçemizde çok kullanıyoruz. Ee, güç yetirmek demek olup hükmü kaza, takdir, şeref azamet ve tazyik manalarına da gelir. Yani kudret manası var arkadaşlar. <gülüyor> Affedersiniz telefonu kapatmayı unutmuşum. Ee, kudret manası var. Ee, takdir manası var. Ee, şeref, azamet manası var ve tazlik, sıkışma manaları var. Şimdi o sıkışmayı, taziki okuyacağız e, yorumlarda. leyli Kadir denilmesinde de müfessirin bu manalardan her birine göre birkaç vecih beyan etmişlerdir. Yani bu geceye niye Kadir gecesinden değil ile ilgili yorumları aktaracağız şimdi. Birincisi İbni Celir'in mücahitten naklettiği veç ile hüküm gecesi demektir. Yani Kadir ölçmek, biçmek anlamı olduğu için... E, takdir mesela bu takdirde ölçme biçme kader olarak belirleme efendim e, kıymet belirleme hüküm verme anlamları olduğu için bu geceye hüküm gecesi denir diyor İbni Cerir'in mücahidden naklettiği yorumda takdir ilahi ilahide hükm olunmuş umurun işlerin yani yahut birçok umura burası çok önemli arkadaşlar birçok umura hakim büyük muhkem emirlerin fark edildiği yani her detay değil ama öyle büyük işler hakkında karar ve hüküm veriliyor ki bu gecede o işler insanlığın hayatındaki bütün işleri ilgilendiriyor. Yani önemli meseleler, önemli ayırt edici, efendim her şeye rengini vuran büyük meseleler hakkında bir karar veriliyor. Ayırt olunduğu, bütün işlerin böyle bir ayırt olunduğu mübarek gece demektir. Hatta bunun işte Berat gecesi mi olduğu hakkındaki rivayetleri diyor orada geçtiği yerde bakarsınız bu manaya ile çokları Leyli'i kadir demek Leyli'i takdir demek olduğunu söylemişlerdir bazıları bunun Berat gecesi olduğunu söylese de işte bunun kadir gecesinde olduğu yani bu gece veya işte gizlenmiş olan Ramazan Şerif'te gizlenmiş olan e, gecede olduğuna dair efendim e, rivayet ve yorum daha güçlü. Eşyanın umur ve ahkamın Mekadir ve evkatını tayin manasına asıl takdir ezeli olduğu cihetle burada Murat o hüküm ve takdirin ızhar ve infazı ile hüküm ve kaza olmak lazım gelir. Yani burada takdir yani bu gece her şey bütün önemli işlerin takdir edildiği hüküme bağlandığı gecedir derken diyor. Şunu da unutmayalım bu hüküme bağlanmak bu kader yani bir şeylerin belirlenmesi ezelde vuku bulmuştur. Bunlar ezeliidir. Peki bu gece olan şey nedir? O ezelde takdir edilenlerin ortaya çıkması, yani nasıl gelim son imzadan geçip yürürlüğe konması, infazı ve kazasıdır diyor. İkinci yorum bu şimdi kimdendi ilk yorum? İbn-i Mücahid'den naklettiği yorumdu. Yani neden bu geceye Kadir gecesi deniyor? Çünkü büyük mühim olayların karara bağlandığı, infazının yani o ezelde takdir edilmiş olan kaderin yürürlüğe konduğu gece olduğu için diyorlar. İkincisi Zühri'den. Mervi olduğu üzere kadir bizim de kadrü haysiyet tabir ettiğimiz veç ile şeref ve azamet manasında olmasıdır ki azamet ve şeref gecesi demektir. Neden? Buna delil de Hayrum min elfi şehrin surenin devamında gelen bin aydan daha hayırlıdır ifadesidir. Üçüncüsü tazik manasına olmasıdır efendim demek ki 3 şekilde yorumluyor e, bu geceye Kadir gecesi denmesini birincisi takdir, ikincisi şeref ve azamet, üçüncüsü de tazik tazik gecesi zira o gece inen melaikeye arz dar gelir yeryüzü dar gelir denilmiştir bu bize şunu ifade eder ki büyük şerefli vukuatın Büyük ve şerefli olayların zuhuru sonundaki hayr selametin azameti nispetinde büyük bir şiddet ve tazik ile alakadardır. Yani arkadaşlar burası çok önemli bizim kişisel hayatlarımız için. Tekrar okuyayım. E, bu bize şunu ifade eder ki büyük şerefli vukuatın zuhuru sonundaki hayr selametin azameti nispetinde yani sizin başınıza ne kadar büyük bir selamet, büyük bir hayır, çok büyük bir kapının açılması hayatınızda, işte hayatınızda çok büyük iyiliklerin vuku bulması e, olacaksa eğer, bu nispette büyük bir şiddet ve tazik ile alakadardır. Yani çok sıkışırsınız öncesinde, çok şiddetli bir şeyden geçersiniz, bir yoldan geçersiniz. Nitekim Kur'an'ın nüzülü de melekin şiddetli taziki ile başlamıştı. Yani Cibril gelip Peygamber Efendimiz'i sıkmıştı hatırlayın ilk vahyin başlangıcı ile ilgili rivayetlerde. Şu halde Leyla-i Kadir'de bu üç mananın üçü de var demektir. Yani büyük olayların karara bağlandığı, infazının başladığı gece, efendim büyük bir azamet ve şeref sahibi olan bir gece ve efendim şiddetli bir tazilkin, şiddetli bir sıkışmanın vuku bulduğu bir gece. Bu surede Leylətül Kadir unvanının üç defa zikredilmiş olması da buna bir işarettir. Yani bu üç anlamın da e, bu gece için geçerli olduğunu gösterir diyor. İkinci ayet: Vma edrake ma Leylətül Kadir. Bildin mi nedir Kadir Gece'si? Yani o Kadir Gece'si öyle büyük bir gecedir ki. Sırf senin kendi dirayetine kalsaydı, kendi anlayışın, kendi aklının, fehminin yettiğine kalsaydı, onun mahiyetini, kadrinin derecesini bilemezdin. Fakat o ineni biz, Rabbin indirdiğimiz gibi bunu da berveç ati biz bildirdik. Yani bu gecenin kıymetini de biz sana bildirmeseydik sen nereden bilecektin diyor. Bu şöyle de ifade olunabilir, bildin mi hem ne kadir gecesi. Üçüncü ayette cevap geliyor. Leyletül kadri, o kadir gecesi, hayrun min elfi şehrin. Bin aydan daha hayırlıdır. O gece amel ve ibadet ve mücahide ile erilecek olan hayru sevap, amel, bakın e, bunu kaçırmayın, o gece amel, ...ve ibadet ve mücahede ile erilecek olan hayru sevap, onsuz yani o kadir gecesi olmayan içinde bin ay amel ile kazanılacak olan hayru sevaptan daha çok daha ziyade hayırlıdır. Onun için arkadaşlar bu gece tek bir e, amele odaklanmayarak hayır hasenat, sadakalar... İşte dargınlarla barışmak, hal hatır sormak, efendim zikir, dua, namaz, tevbe istiğfar, tefekkür, e, tilavet. Yani iyiliklerin ve hayırların hepsine e, cem etmeye gayret etmemiz lazım. Azar azar bile olsa. Bir de biraz sonra da gelecek arkadaşlar Kadir Gecesi'nin gündüzü de Kadir Gecesi'ne aittir. Yani yarın akşama kadar. Akşam ikindi namazı çıkana kadar yani Kadir gecesine aittir. Dolayısıyla yarını da bu şekilde ibadetle dediğim diğer sosyal görevlerle geçirebilirsiniz. Hayır hasenatla geçirebilirsiniz. Geçirmeliyiz hepimiz. Bir de yine Elmalı ona değinecek, yeryüzünde güneşin doğduğu saatler yani günlerin başlangıç saatleri coğrafyaya göre değiştiği için bu 24 saati Kadir Gecesi gibi düşünmek, dünyanın herhangi bir yerinde Kadir Gecesi'nin başladığı ana rastlaması itibariyle yapacağımız ibadetlerin, duaların efendim, büyük bir fırsattır bizim için bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar bazıları şöyle düşünebilir ya işte böyle bir geceye odaklanıp bu kadar böyle bunu ibadetle geçirmek hani sonra da işte böyle daha gevşek yaşamak falan bazıları böyle söylüyor biraz akılcı yaklaşıyorlar ben öyle düşünmüyorum arkadaşlar zaten Kur'an-ı Kerim'de de işte bu sure bize açıkça söylüyor ben insan hayatında vakitlerin vakitleri yaratan zamana Farklı farklı kıymetler takdir eden Rabbimizin bize bazı ifademi mazur görün bonus vakitler verdiğini çünkü bütün vakitler birbirine eşit olduğunda arkadaşlar bizim de gafletimiz eşit bir şekilde yayılacak bütün vakitlere. Ama bazı vakitlere özel bir kıymet verilince ve bize de bildirilince bu ne yapıyoruz? Orayı kaçırmamak için biraz daha gayret ediyoruz. Bununla ilgili başka benzetmelerim de vardır ama şimdi vaktinizi onlarla işgal etmeyeyim. Yani kendimize gelmemiz için hiç olmazsa böyle arada... Ee, büyük günahlarımızı affettirebilecek bize biraz daha fazla ihtiyacımız olan sevapları kazandırabilecek bu kısa vakitleri kaçırmamak bizim samimiyetimizi ortaya koyması açısından Cenab-ı Hakk'ın e, Cenab-ı Hakk'a kulluk konusunda onun rahmetini kazanma gayreti konusunda efendim samimiyetimizi ortaya koyması bakımından bir. ikincisi gaybi bilgiler hakkında ona olan teslimiyetimizi göstermesi hakkında. Çünkü biz hangi vaktin daha değerli olduğunu Allah bildirmese nereden bilebiliriz ki yani? Seher vaktiyle ilgili hadisler olmasa, ayetler olmasa, efendim, cuma saatiyle ilgili hadisler olmasa, Ramazan'la ilgili ayetler olmasa, işte Kadir gecesi belli işte ilk 10 gece Kur'an-ı Kerim'de geçmese, biz onların özel değeri olan zamanlar olduğunu nasıl bilebilirdik? Dolayısıyla o bu zamanları daha büyük bir ibadet şevkiyle, daha büyük bir iyilik şevkiyle geçirmemiz Cenab-ı Hakk'ın bu Gayip konusunda bize yaptığı bilgilendirmelere bizim teslimiyetimizi de gösterir o bakımdan da bence kıymetlidir şimdi diyor ki bir hat ve miktar ile tayin ve tahdil edilemeyecek kadar çok hayırlıdır demektir. Bu bin, bin aydan daha hayırlı olması, hat hudut konulamayacak kadar, kıyaslanamayacak kadar, başka vakitlerle kıyaslanamayacak kadar daha hayırlı olduğunu gösterir. Artık ne kadar daha çok hayırlı olduğunu Allah bilir diyor. Efendim e, bu mahza Allah Teala'nın Muhammed ve ümmet, bu mahza virgül filan olmadığı için biraz e, okuma hataları yapıyorum. Allah Teala'nın Muhammed ve ümmetine bir fazla ihsanıdır. Yani bu Kadir Gecesi sırf mahza sırf Cenab-ı bize bir ikramıdır arkadaşlar. Açıklarımızı kapatalım diye. Ee, boşluklarımızı dolduralım diye, ihmal ettiğimiz şeyleri telafi edebilelim diye, eksilerimizi artılara dönüştürebilelim diye Cenab-ı Hakk'ın bize bir ikramıdır. Bu taftin için askeri olarak bin adedinin mikyas gösterilmesi tahsis için değil, teksir içindir. Yani gerçekten işte sayıyoruz 998, 999, 1000 falan bu anlamda değil. Ee, husus sen bin ay sadece bin ay eder bu gecenin fazileti diye değil teksir içindir çokluğu ne kadar hatsiz hudutsuz ne kadar kıyaslanamayacak kadar bu bir gecenin bin ayla kıyaslanması ne demek kıyaslanamayacak kadar çok büyük hayırlar var demektir böyleyken bin seneden veya bin asırdan denilmeyip de el şehir diye bilhassa ay ile ifade olunmasının vechine gelince burada efendim birkaç tane Rivayet vardır diyor bu rivayetleri de size hızlıca aktarayım. Neden yani bin yıl denmemiş bin asır denmemiş de bin ay denmiş i̇bn Münzir'in ve İbn-i Ebi Hatim'in sünende Beyhakî'nin rivayet ettikleri veç ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayetleri iyi dinleyin. Beni İsrail'den bir erin Allah yolunda bin ay silah giyinmiş olduğunu anlatmıştı yani bin ay cihad etmiş. Müslümanlar buna tacip etmişler ve amelleri kendilerine pek kasır göründü. Yani biz ne kadar az e, yapıyoruz amel. Baksana adam bin ay cihad etmiş diye kendilerini yetersiz görüyorlar sahabe. Allah Teala da bu sureyi inzal buyurdu. i̇bn Ebi Hatim'in Ali bin Urve'den rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Beni İsrail'den dört kişinin 80 sene Allah'a ibadet edip tarfetül ayn masiyette bulunmadıklarını anlatmış. Yani bir anlığına bile günah işlememişler 80 sene boyunca. Bunu anlatınca ashab-ı kiram buna taaccup ettiler. Bunun üzerine Cibril gelip ya Muhammed ümmetin o birkaç neferin 80 sene ibadetinden taaccup ettiler. Allah Teala sana ondan daha hayırlısını inzal buyurdu diye inna enzelnahu'yu okudu da işte bu senin ve ümmetinin taaccup ettiğinizden daha hayırlıdır dedi. Resulullah da mesrur oldu. Üçüncü rivayet İmam Malik'in Muvatta'da zikrettiğine göre Resulullah'a ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Resulullah kendi ümmeti efradının ömürlerini kısa addederek başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe etmişti. Önceki insanların çok daha uzun yaşadıklarına dair rivayetler var biliyorsunuz. Allah Teala da ona leyle-i kadri verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı. Bu rivayetlere göre bin ayın tahsisi 80 küsur senenin bu ümmet içinde bir insan için ekseriyet itibariyle uzun bir ömür olmasına da işaret etmiş olur. Çünkü 80 küsur seneye denk geliyor bin ay. Şimdi arkadaşlar bir de bir başka rivayet var. Onu uzun uzun değerlendiriyor Elmanlı Hamdi Yazır. İşte olur mu olmaz mı, ne demek, bunu nasıl anlamalıyız diye böyle çok uzun tahliller yapıyor. Ben onu size aktarmayacağım burada. Sadece bahsedeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüya üzerine işte Beni Ümeyye'nin yani Emevilerin kendisinden sonra kendi minberine kendi işte arkasında bıraktığı yönetime sahip çıkacaklarına dair bir yorum yapıyor o rüyayı yorumluyor ve bu işte bin ay mıdır onların iktidarı Efendimiz bunu hayır eğer bin aysa buradaki bin aydan kastedilen o mudur değil midir bu rivayetler ne kadar güvenilir vesaire uzun uzun açıklamış ben o Onları müsaadenizle efendim e, geçiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu işte dedi ya ayeti kerime bize "Hayrüm min elfi şehrin" Leyletül Kadir, "Hayrüm min elfi şehrin" üçüncü ayetteyiz. O Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır dedi. Bin ayla ilgili rivayetleri size aktardık. Bin ay neden? Şimdi onun hayriyeti beyan olunuyor. Yani nereden bu hayır nereden geliyor? Bu gecenin bin aydan hayırlı olması nereden geliyor? "Tenezzelül Melaiketu wa ruhu fiha". İner de iner. Tenezzeli. Tenezzeli arkadaşlar böyle peş peşe, peş peşe inmek demek. İnzal'den farklı olarak peyderpey, peyderpey sürekli bir iniş ifade eder. Melekler ve ruh onda iner de iner. Ekser müfessilinin kavline göre ruhtan murat cibrildir arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Cebrail Aleyhisselam'dan başka yerlerde ruh diye bahsedildiğini biliyoruz. Bazıları da ruh büyük bir melektir. Semavat ve arzı yutsa ona bir lokma olur demişler. Burada velatey esu min ruhillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetindeki e, rahmeti rah diye geçmesi sebebiyle bunun rahmet manasına olduğunu da söylemişler ve daha pek çok yorum da yapılmış fakat bütün bunların değerlendiriyor ve kısaca geçiyor Elmanlı Hamdiyazır. Bundan ruhun melekeden ehas olduğu anlaşılır. Yani burada kastedilen melekler değildir. Daha özel bir şeydir. Çünkü melaike ayrıca geçti. Bazıları bunların semai dünyaya indiğini söylemişlerse de zahir arza ve kadre mashar olan kimselere inmeleridir. Yani bu melekler ve ruh nereye iniyor? Arza iniyorlar, yeryüzüne iniyorlar arkadaşlar o kadar ki yani yeryüzüne sığmıyorlar işte o tazik anlamını düşünün hatırlayın yeryüzüne sığmayacak kadar çok melek iniyor bir de kime iniyorlar arkadaşlar kadre mazhar olan kişilere aynen bunu söylüyor Elman Allah'ım yani bu gecenin e, özel ikramlarına mazhar olan özel kişilere de bu melekler iniyorlar hepimiz şimdi dua edelim arkadaşlar onlardan olalım inşallah e, bunu böyle işte şey için değil kendimizi bir şey zannetmek için değil kendimizi bir şey zannettiğimiz için de bu duayı yapmıyoruz yani ben şahsen Rabbimin lütuflarının büyüklüğüne ikramlarının büyüklüğüne güvenerek bu duayı yapıyorum yoksa ben yani kendimde böyle bir hayır böyle bir lütfa mazhar, et, mazhar olabilecek bir vasıf kendimde görmüyorum samimi olarak söylüyorum bunu ama Bazen söylerim Cenab-ı Hak'tan bir şey isterken yani etrafımdakiler böyle bakabilir bana yani ne diyorsun gibilerinden ben de derim ki sizden istemiyorum ki ben Rabb alemlerin Rabbinden istiyorum ona hiçbir şey zor değil ona hiçbir şey imkansız değil eğer ben bu gecenin kadrine basar olacak ev safta olmadığım için bundan mahrum olacaksam Cenab-ı Hak beni şu saatin içinde ona layık hale de getirebilir ve yeni bir başlangıç benim için takdir edebilir. Bu gece zaten değil mi? Büyük meselelerin takdir edildiği vakitler. Onun için onun lütfundan istiyoruz arkadaşlar. Kendimizde bir e, kıymet gördüğümüzden değil. Bir inni rabbihim. Bu iniş de eee izniyledir. Buradaki rabbihim'deki him Rabb'ın, Rabb'ın tekil gelmesi, him zamir-hum zamirinin çoğul gelmesi yani rap'ler Türkçe'ye rap'ler diye çevriliyor. Bir birkaç rap var veya herkesin Rabbi var şeklinde anlamayın diye ikaz edilmiş. Murat kendilerinin Rabbi olan Allah Teala'nın izniyle iner demektir. Min kulli emrin her emirden. Yani bu gece ilerisi için hakim her türlü mukadderatın tayin ve tefriki gecesi. Her şey belirlenecek, her şey tefrik olacak, karışıklıklar çözülecek, kimse kimse yani hiçbir iş belirsiz kalmayacak. Bu gece arkadaşlar böyle olduğundan sair ev katta diğer vakitlerde olduğu gibi sade bir emri mahsusa müteallik izin ile değil her emirden izin ile inerler. Yani sadece bir mesele ile ilgili inmezler bu gece melekler. İnsan hayatını geleceğini ve bütün hani varlığını ilgilendiren bütün mühim konularla alakalı olarak inerler. Ancak... Her emrin hayru şerre de umumu ihtimaline karşı kadre mazhar olacaklar hakkında şer ihtimalini def içinde şöyle bulunuluyor 5. ayette. Şimdi burayı tekrar hatırlatıp okuyalım. Şimdi min kulli emrin her emirden her emirle alakalı olarak Rablerinin izniyle inerler melekler ve ruh. Şimdi her emir deyince min kulli emrin bir de belirsiz geldi. Her emir deyince bu emir yani bu iş... Emir deyince biz böyle şunu yap bunu yapma gibi emri anlıyoruz. Arkadaşlar Arapça'da emir iş demektir. Olay, her olay, her iş e, ifadesi hayra da şerre de muhtemel bir ifade. Yani bir olay, bir iş hayırlı da olabilir, şer de olabilir. Fakat bu gece inen meleklerin sadece hayır için indiğini ifade etmek üzere de selam lafzı geliyor. Bir selam yani mahzı selamet. Sırf selamet için inerler. Arkadaşlar Rabbimizden bu gece başta Filistin olmak üzere Mescid-i Aksa olmak üzere yeryüzünde nerede bir zorluk çeken nerede efendim e, İslam düşmanlarının e, yani onlar sizin Efendimiz'e de öyle buyuruyor ya Rabbimiz, onlar sana düşmanlık yapmıyorlar diyor, onlar bana düşmanlık yapıyorlar diyor. Bana düşman oldukları için seninle uğraşıyorlar diyor. Yani yoksa oradaki kişilerle uğraşmıyorlar arkadaşlar, bunu unutmayın İslam'la uğraşıyorlar, Kur'an'la uğraşıyorlar, Allah Teala'nın son dini hakkında yaptığı takdirle uğraşıyorlar. Dolayısıyla e, efendim Rabbimizden bütün bu mücadeleler konusunda selamet safında yer almayı e, temenni ediyorum. Bu şehadet de olabilir arkadaşlar. Selamet her zaman dünyada başarı yani dünya kriterlerine göre başarılı olmanız anlamına gelmez. Allah katındaki selameti diliyoruz Rabbimizden şahsen ben kendi adıma. Yahut taraf ilahiden bir selamdır. Melaike müminlere selam verir, dururlar minkulli emrin buna merbut olduğuna göre her emirden, korkulu her şeyden selamettir bu gece. Yahut selamet müjdesi, selamet tebliği olan bir selamdır. Hiye hatta matla'il fecr Ta fecrin tuluğuna veya tuluğu zamanına kadar. Türkçesi tam atıncaya sabah oluncaya kadar. İşte Kadir gecesi büyük büyük mukadderatın tayin ve infazı zımnında her emirden memuriyeti haiz, bütün işlerle memuriyeti haiz, melaikenin ve ruhun peyderpey nüzulüyle arz üzerinde büyük bir tazik husule getiren, fevkalade büyük bir ruhaniyete mazhar ve sabah oluncaya kadar böyle hayır ve selamet olan büyük bir gecedir. Böyle bir gecenin sabahı ise, Mahzı hayru selamet olacağı evleviyetle sabit olur. Lütfen ben ara verip her seferinde dua edemiyorum. Her cümleden sonra dua edin arkadaşlar. Razi'nin nakli ve çile bu gecenin gündüzünü istit, istitba etmesi meselesinde İmam Şabi demiştir ki evet gündüzü de gecesi gibidir. Az önce söyledim. Bunun sel, selamu selamet olmasına verilen manalar şunlardır. Yani bu gecenin gündüzüyle beraber selam olması, selamet olmasına şu anlamlar verilmiş. Bir, melaikenin müminlere selam ve duasının çokluğu, kesreti. Yani bu gece melekler müminlere sabaha kadar selam ve selamet duası yapıyorlar. İki, Sürur ve afattan salim olmak manasına aynı selamet yani e, tam tamına selamet ve menfaat ve hayır olması ki şeytanın tasallutundan selamet manası da buna dahildir. 3- e, Ebu Müslim'in kavline göre müziç rüzgarlardan, saikalardan, yıldırımlardan ve bunlara mümasil ezalardan salim olmasıdır bu gecenin afetlerin olmaması. 4- Eczasından her birinde yani bu gecenin her bir cüzünde her bir anında ibadet bin aydan hayırlı olmakta tefavülden salim olması. Yani kaçırmazsın bu geceyi diyor. Çünkü bu gecenin tamamı bin aydan hayırlı. Hani cuma günü içindeki bir saat değil bu. Seher vaktindeki bir an değil. Bu gecenin tamamı. Dolayısıyla orada o ne zaman sen dua etsen, ne zaman bir ibadet etsen bin aydan daha hayırlı bir dua, bin ay boyunca yapacağım bir ibadetten daha hayırlı bir ibadet yapmış olacaksın diyor. Çünkü diğer gecelerde bakın burası da önemli bir bilgi veriyor. Diğer gecelerde farz sülüsü evvelinde makbuldür gecenin ilk üçte birinde. Nefil ev satında, Nafiler gecenin ikinci üçte birinde ve dua da seherde olmak üzere müstehaptır. Ama bu gece böyle değil diyor. Şu da malum olsun ki bu mübarek gecede de dua mesnundur. Sünnette rivayet edilmiştir. Sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Bu gece yani dualara karşılık verilir. İmam Ahmed ve Sahih-i Tirmizi ve Neseyi ve İbn Mace ve daha diğerleri Hazreti Ayşe'den şöyle rivayet etmişlerdir. Ya Resulullah dedim Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim? Biliyorsunuz meşhur dua işte bu rivayette geliyor. Allahumme inneke afuvun, tuhibbul affe fa'fu fa anni. Allah'ım sen afuvsun, affı seversin, beni de af buyur de. Kezalik namaz vesair enva ibadet ile cehd ederek çalışmak da mesnundur. Sünnete uygundur bu gece. Süfyan-ı Sevri demiştir ki o gecenin dua namazdan daha ehaptır. Daha sevimlidir, daha kıymetlidir. Kur'an okuyup da dua ederse güzel olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ramazan geceleri cehd ile çalışır. Yani bakın hep cehd kelimesi geçiyor. Yani ibadet de bir cihattır arkadaşlar. Yani şöyle diyelim hani bildiğimiz anlamda sosyal anlamdaki cihat bir denizse e, ibadetlerdeki cihat dereleri geçmektir. Dereleri geçemeyen denizi denize hiç açılamaz arkadaşlar. Cehd ile çalışır Ramazan geceleri peygamberimiz tertil ile Kur'an okurdu. Ağır ağır böyle sayfaları bitireceğim diye çabuk çabuk değil. Rahmet ayeti geldikçe ister, azap ayeti geldikçe teavruz ederdi Allah'a sığınırdı. İbn-i Recep de demiştir ki ekmel olan, en mükemmel olan namaz, kıraat, dua, tefekkür beynini cem etmektir. Yani bunların hepsini yapmaktır. Aleyhisselatü vesselam bunların hepsini yapardı. Bahusus aşırı ahirde daha ziyade yapardı Ramazan'ın son 10 gecesinde. Bazıları demişlerdir ki teravih ile kıyam husule gelir yani kıyamı gerçekleştirmiş olur teravih kılan demişler. Beyhaki Enes bin Malik radıyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah buyurdu ki her kim şehir Ramazan çıkıncaya kadar akşam ve yatsın namazlarını cemaatle kılarsa Kadir gecesinden çok haz alır. Yani evveliyatı var bu Kadir gecesinden nasip almanın da. Malik ve İbn Ebi Şeybe ve İbn Zencuye ve Beyhakî Said bin Müseyyeb'den rivayet etmişlerdir ki Kadir gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan ondan nasibini almış olur. Kadir gecesinden nasibini almış olur. E bu Kadir gecelerinde tabi bakın Allah Teala bizi nelerden mahrum etti. Cami cami dolaşmak da boşuna değilmiş yani ben bunu okuduğumda. Onu hatırladım. Bizim milletimizin yaptığı bazı hareketler dini anlamda çoğumuza bit at gibi gelen, gereksiz gibi gelen. Efendim e, onunla ilgili de çok hatıralarımız var ama yeri şimdi değil. E, boş değil bunlar arkadaşlar. Kurtulmaya çalışıyor herkes yani. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Öyle düşünün. Hiç yapmamasından daha iyi. En azından bir şey bulunacak yani defterinde ibni hacer -i heytemi rasulul rahmeullahi aleyuhveül muhtaçta der ki kadir gecesini görene ketmetmesi mesnundur yani kadir gecesini olduğunu anlayan kendisine böyle bir işaret malum olan kişiye bunu saklaması ee, tavsiye edilir. Onun kemaliyle fadlına ancak Allah Teala'nın muttali kıldığı kimseler nail olur. Kadir gecesini görmek ne demek olduğu hakkında da ulema hayli bahisler yapmışlardır. Ali beyanı veç ile zahir olan budur ki onu görmek demek yani Kadir gecesini görmek demek ona mahsus olan Envar ile Envar Nurlar demek. Melaikenin nüzulü gibi hasa ise ilmi, ilmi ifade eden alamatı görmek yani meleklerin inişini, nurun inişini görmek yahut öyle bir ilmi yani buna vukufiyeti ifade eden ve hakikati ancak ehline malum olan bir keşfe ermek demektir. Leyle-i Kadir bütün sene içinde gizli olup en ziyade Ramazan'da ve en ziyade aşırı ahirde ve en ziyade 27. veya sonuncu gece olmak ihtimali alep bulunan mübarek bir takdir gecesi olarak tekerrür eder ki maruf olan cumhur kavli de budur. Bunu söyledik daha önce. Bu ayet Mucebince. Bunun miraç gecesinden de eftal olması iktiza eder. Fakat yukarılarda da geçtiği üzere diyor tefsirin başka yerlerinde Resulullah hakkında miraç gecesi eftal, ümmet hakkında da kadir gecesi eftaldir. Kur'an'ın ilk nazil olduğu kadir gecesi ise eftal olan yani Kadir gecesi olmak gerektir ki her Ramazan'ın 27. gecesi bunun devri senevisi olmak itibariyle hafi olan Kadir gecesine isabeti en ziyade melhuz bulunan. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk nüzulü Ramazan'ın 27. gecesi vuku bulduğu için bize ne zaman olduğu tam olarak açıklanmamış olan Kadir gecesinin 27. geceye rastlamış olması çok ziyadesiyle muhtemeldir. E, e, e, ekseriyet kavli de bunda toplanmıştır. Yani görüşler de bu doğrultudadır. Bunun gündüzünde de gecesi gibi dua ve ibadet ile mücahide mesnun olur. Ki bunda ihtilafı metali yani güneşin doğuş yerlerinin farklı farklı olması, saatlerinin farklı farklı olması hasebiyle husule gelen de bertaraf edilmiş olur. Mesela biz şimdi Kadir gecesi girdi bizde ama diyelim ki Amerika'da daha girmedi. Daha bir gün öncesine onlar yaşıyorlar. Onlara girdiğinde de biz eğer gündüzde ibadet edersek onların onlara Kadir Gecesi girdiğinde de biz ibadet halinde olmuş olacağız. Zira malumdur ki ar, arz üzerinde bir yerde gece olurken diğer bir yerde gündüz olur. Her iklimde bulunan kendi gecesini ihya ile aynı hayru selametten müstehit olabilirse de bu da çok soruldu bize yani işte Türkiye'dekine göre mi yapacağız diyor mesela Amerika'dan birisi. Hayır. Herkes bulunduğu yerdeki e, takvime göre yapacak. Müstefit olabilirse de gündüzüyle beraber hesap olunmak icabet için daha ihtiyatlı demektir. Arkadaşlar son cümleleri okuyoruz şimdi. Ee, çok şükür yani biraz hızlı hızlı da olsa yetiştirebildim. Cenab-ı Allah biz kullarını da Leyla-i Kadir'in hayruf Fadlına eren ibad-ı salihin zümresine ilhak eyleye diyor. Alusi'nin kaydettiği veçile Sofiye, Sufiler ıslahında Leyla-i Kadir, Salik'in yani o e, nefsini terbiye etme yoluna girmiş olanın mahbubu Hakk'a nispetle kadrü mertebesini tanıyacağı bir tecelli-i erdiği gecedir. Yani kendisinin hedef koyduğu Allah'ın rızası, hakkın rızasına nail olma çabasında bu ilişkisinde Cenab-ı Hak'la bu ilişkisinde kendi kadrü mertebesini, kıymeti nedir, mertebesi nedir bunu tanıyacağı gecedir bu. Peki nasıl tanıyacak arkadaşlar? Nasıl tanıyacak? Size söyleyeyim. Sizin kalbinizde Allah'ın yeri ne kadarsa ona ayırdığınız vakit, ona ayırdığınız enerji ne kadarsa Allah katındaki sizin yerinizde o kadardır. Öyle söylüyor sufiler. Yani diyorlar ki sen kendi kalbine bak. Senin kalbinde... Allah'ın rızası, onun cennetini kazanma, affını kazanma konusunda duyduğun himmet, ona ayırdığın vakit, o, o nefsini kontrol ederek, efendim ona hakim olarak, hazlarınla savaşarak yaptığın mücahide ne kadar çoksa Allah katında da senin yerin o kadar yüksektir diyorlar. O gece salik'in aynı cema ve marifette baliler makamına ilk duhulü vaktidir. Yani marifete ulaşmış olma... E, muhalefete erenler makamına ilk girdiği vakittir diyor ve şöyle bir dua ile bitiyor cümle ile bitiriyor <Sessizlik> Allah hadidir ve ondan başka bir maksudumuz ondan başka bir gayemiz e, yoktur diyor ben de aynı duayla ve bütün iyi niyetlerimle, bütün iyi temellilerimle efendim bitiriyorum. İstevede teşekkür ediyoruz. E, katılan bütün kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Yaptığınız dualar birbirimiz için olsun. İnşallah e, Allah Teala'nın huzurunda yüzümüzü ağartan bir geceyi yaşamış olalım inşallah. Hayırlı akşamlar.